Standing Rock Dikilen Çayar Bikem Ekberzade Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Ee, bu sabah böyle biraz değişiklik yaptık. Aslında e, benim hazırladığım Halucination'dan bir parça vardı. E, Buff, e, Buffy and Mary ile beraber. Onu bir sonraki diklen kayaya e, öteledim. Çünkü bugün biraz kemikleri konuşacağız. E, o, o yüzden dedim ki ben, ben açıkçası haberleri hazırlarken aklıma sürekli Chains in Chains'in parçası dönünce <gülüyor> dedim. Yani, madem kemikleri konuşuyoruz bari şu parçayı çalalım. Evet, biz de zaten ilk açılış parçamızda da Los Miserables'den, Miserables'den Sefiller'den Memoria del Fuego ateş anılarını o da böyle hareketli bir güçlü parçaydı. Bugün böyle gidiyoruz biraz. İyi iyi güzel güzel hareketli gidelim zaten. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Şimdi kemik fazla geçmeden önce ben e, ilk önce bir güzel bir tane biraz e, türlerini kendi keneden bir haber vereceğim. E, güzel haber şu Yer Üniversitesi e, ilk Cherokee dili e, kredili dersini açtı. Ya bu müthiş bir haber. E, çünkü bugüne kadar tanınmayan lisanlar artık Yale Üniversitesi gibi prestijli bir üniversitede okutuluyor, en azından bir tanesi öğretiliyor. E, biz zaten e, Navajo Lisanı'nın e, bir e, mobil telefonlarınıza ya da tabletlerinizi de indirebileceğiniz e, çok popüler bir e, simgesinde yeşil bir papağan olan <gülüyor> bir program, aplikasyon tarafından zaten Navajo lisanının öğretildiğini burada duyurmuştuk. Aynı zamanda Anishinaabe yani Ojibwe lisanını da Instagram üzerinden James Vokeliç diye bir Ojibwe kendisi, native ve çok da güzel diksiyonlu olan birisi. Her kelime, kelime kelime, cümle cümle Ojibwe'yi öğretiyor Instagram üzerine. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer Cherokee öğrenmek istiyorsanız da yine de bu derse başvurabilirsiniz. Ya yani bunlar gerçekten e, bu ana dillerin e, unutulmak üzere olan bu yerli e, lisanların, indijen lisanların şu anda e, öğretiliyor olması ve insanların bu e, yani bu, bu aslında iki, iki, yol, iki taraflı bir yol, gidişi gelişi olan bir yol. Yani bu ders kredi için veriliyor. Demek ki bu dersi almak isteyen öğrenciler var. Demek ki bu, bu tarz konulara ilgi var. Ee, bunlar çok güzel şeyler ve e, yani hiç mütevazi olmayalım Dikran Kaya'dan sonra gerçekleşen şeylerden bir tanesi aslında. Ee, yani Deb Haaland'ın İçişleri Bakanı'nın olmasına kadar uzanan yoldaki en önemli belki de şeylerden sonrasındaki e, yapı taşlarından bir tanesi. Şimdi tüyleri diken diken hikayeye geçelim. Onda da kısaca bahsedelim. Gene bir e, canımın içi, bir ilkokul çocuğu daha birinci sınıfa başlayacak. E, yazıldığı okulda saçları uzun diye e, ailesi uyarılıyor. Diyorlar yani siz onun saçlarını keseceksiniz. Çünkü Şubat ayında bizim dress kodumuz yani e, kıyafet şeyimiz e, yönetmeliğimiz değişti. E, ve bu şeye göre yeni yönetmeliğe göre e, omzun üzerinde olacak. Halbuki bu ufak güzel saçlarını bir şeye topluyor. Minik bir topuz yapıyor. Öyle e, salkım saçak gitmiyor okula. Değerli toplu kıyafetini giyiyor. Ve bunları yapmasının nedeni yani saçını uzatmasının nedeni de Vakama an. E, ulusunun e, mensubu ailesi. Kendisi de bu, bu ailenin çocuğu ve e, pavolarda dans ediyor, bu kültürü, rengini, müziklerini çok seviyor. E, fakat okul diyor ki saçını keseceksin kardeşim. Bu da bize neyi hatırlatıyor? Ta işte bu zorla ailelerinden kopartılarak yatılı okullara tıkıştırılan o e, yerli Çocukların, yerli Amerikalı çocukların Kuzey Amerika'da, Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ilk iş büyük bir gösteri olarak diğer öğrencilerin gözü önünde bir tane sandalyeye oturtulup saçlarının kazınma derecesinde rahibeler tarafından kesildiği günleri hatırlatıyor açıkçası. Zaten böyle korkunç bir yara varken böyle bir trauma üzerinde toplum kendisine bu e, uluslar, ilk uluslar kendilerini toparlamaya çalışırlarken ilkokul çağındaki bir çocuğun daha birinci sınıfa, ilkokula yeni başladığı günlerde böyle bir şeyle karşılaşması da gerçekten benim türlerimi ürpertiyor. Siz ne düşünürsünüz? Bilmiyorum. Ee, Devam edeyim mi? Kemik meselesine geçeceğim ama söyleyeceğiz bir şey varsa dinlerim. Yani söylenecek söz yok zaten ama mesela Florida'da zaten artık okul kitaplarından da bütün herhangi bir olumlu pozitif ayrımcılığın ortadan kalkmasını isteyen kelimelerin de ayıklandığı bir döneme girdik mesela. Ve hı hı. bunu yapan Florida'daki Ron DeSantis de valide aynı zamanda... Guantanamo Bay hap şeyinde hapishanesinde Amerika'nın Küba'daki üstünde evet. işkenceler yapılan insanları hakikalarında herhangi bir iddia almaksızın işkence yapılanları gülerek seyretmiş biri. Onun yani. De... Hukuk danışmanıymış. Hukuk danışmanı. Evet, oradaki işkencecilerine. Onun için <gülüyor> Bu yani. Yani. Evet. bir Aynen yani o kafa hala şey hayatta ve sağlıklı bir şekilde kendi hayatına devam ediyor maalesef. Bu, bu bu arada bu bahsettiğimiz okulda bunları Charter School diyorlar. Eyalet okulu ama özel yani bir şirkete bağlı ve şirket kendi politikasını 2500 tane öğrenci eğittikleri okullar zinciri var. Ve şey kendi politikalarını bu şekilde düzenlemişler. Şimdi kemik meselesine gelelim. E, biliyorsunuz biz bir süredir e, burada şey anlatıyoruz. Nevada'daki Taker Pass'ı anlatıyoruz. Şimdi Lityum madeni e, için e, çet olumlu verildi. İşte baden çalışmaları başladı. Oradaki e, yerli ulusların, ilk ulusların itirazları neydi? E, burada bizim şeyimiz var. Yani ata mezarlıklarımız var. Burası bizim için kutsal olan. Siz burayı halaç mumu gibi atacaksınız. Yani dolayısıyla lütfen artık daha fazla bizim kutsalımızı e, tahrip etmeyin dediler fakat mahkeme bunu kabul etmedi ee, ve tekreperson e, geçiş izni verdi ve şu anda orada maden çalışmaları başlıyor fakat bu yeni bir hikaye değil biz bunu defalarca anlattık zaten Tilankaya'da Lodondanın <gülüyor> İlk YouTube videosunun içeriği de tam olarak buydu. Buradan geçecek bu rahat benim çocuğumun kemiklerinin üzerinden geçecek ve onları halaç bomba uyku atacak. Şimdi tekrardan hatırlayalım. Geriye dönersek belki Diklamp çok uzun süredir dinlemeyen dinleyicilerimiz vardır aramızda. Ee, yerli e Amerika yerlileri, ya oradaki yerli uluslar, e, kabileler çoğunluk olarak e, herhangi bir mezarlık, simgesel bir mezarlık kullanmıyorlar. Mezar alanları var, doğaya defnediyorlar kendi ölülerini. E, törenlerle ve özel işte şeyleriyle, ritüelleriyle birlikte e, gömüyorlar ve toprağa ve doğaya karışmasını, e, sağlıyorlar ama nerede gömdüklerini biliyorlar. Yani öyle hani siz oraya giriyorsunuz burası çayır bahçe ama nerede kimin mezarı var hepsi bunun farkında fakat mezarın üzerine herhangi bir taş ya da bir, bir e, şey yok. Onu mark eden ta ki işte Hristiyanlığın gelişine kadar e, Hristiyanlıktan sonra Hristiyanlığa geçenlerin bazıları evet işte e, böyle daha Hristiyan e, şeylerini, ingelerini kullanan mezarlar kullanıyorlar ama o e, Hala çoğunlukla e, kabileler içerisinde toprağa ve işaretsiz defnetme e, süregelen bir gelenek. E, şimdi e, 1930'lar ile 1970'ler arasında e, bir Tennessee Valley Authority diye, Tennessee'de e, bir vadi otoritesi e, diye bir federal e, ajans kuruluyor. Bu ajansın e, sorumluluğu Tennessee'ye e, elektrik, vermek. Bu elektriği de barajlar üzerinden verecekler. 1930'da 1970 arasında bir seri baraj inşaatı yapılıyor ve bu baraj inşaatları esnasında kazılan alanlardan çıkartılan 14 bin yerli Amerikalı ataya ait bu şekilde tanımlanıyor bunlar kemikler ve diğer bütün işte onların gömüldükleri işte onlara ait eşyalar e, arkeologlar tarafından çıkartılıyor bu ve bu Tennessee Valley Authority denen yani TVA'nın bu federal ajansın e, bünyesinde saklanıyor bunlar e, ondan sonra 1990'da Amerika'da e, bir yerli Amerikalı mezarları koruma ve iadesi tarzında bir tane bir şey kurul bir e, legistasyon bir kanun çıkıyor kongreden çıkıyor bu kanun ee, ve diyorlar ki bütün federal ajanslara ve müzelere eğer sizin e, elinizde yerli Amerikalara ait herhangi bir kabileye ait e, şeyler varsa insan kalıntıları ya da e, herhangi tarihsel ya da kültürel e, miras olabilecek, atfedilebilecek malzemeler bunları siz kabilelerle temas kurup onlara uygun bir şekilde iade etmelisiniz diyor e, TVA yani bu Tennessee'deki bu işte şeyleri yapan barajları kuran kurum e, 21 yıl boyunca ayaklarını sürüyor yani hiçbir şey yapmıyor ta ki 2011'e kadar e, ve 2011'de diyor ki e, ya tamam işte biz yavaş yavaş artık iadeye başlayacağız. E şimdi e, neden... gerekçe olarak ne veriyor pardon eee araya girdim ama gerekçe angarya, olarak bu gecikme ya, angarya, angarya. Ya bu çok işte detaylı bir iş falan, Hiçbir gerekçe yok. Ondan sonra e, fakat işte ya, onlar için bu bir angarya aslında. Ya kim uğraşacak da ayrıştıracak da nereden alınmış da nereye verilecek de falan onun için her ayırması lazım, zaman ayırması lazım. Hepsini toplamışlar, torbaları koymuşlar, kaldırmışlar. Aslında o dönemde arkeologlar da çalışmış. Yani dolayısıyla aslında neyin nerede olduğunu, neyin nereden alındığını da biliyorlar. E, fakat bunun için bir e, kendi içlerinde bir birim ayırmaları lazım bu işe uğraşacak. E, TVA da bunu e, maddi külfetinden dolayı muhtemelen e, böyle Hı, şeyin arkası şey. listenin sonuna ekliyor, yapılacaklar listesinin en sonuna ekliyor. 21 yıl önce hiçbir şey yapmıyor. Ee, Takip artık e, bir e, hükümet sorumluluk ofis raporunda e, özellikle diyor ki yani biz ahmet 20 yıl geçti lütfen artık ne yapacaksınız yapın deniyor TVA'ya ve böyle bir uyarı aldıktan sonra e, bu geri iade işlemi yani iade işlemine başlıyor. Eee tam tamam böyle bir şey. Ben bugün aslında şeyi o yüzden hallucination of is and marrying'in e, bir tane e, işte hükümet çalışan şarkıları vardı. Onu onu çalacaktım ama ne oldu? Biz bizim bu şeyle hükümet ve yerliler, eee indihen topluluklar ve halk arasındaki meseleler bitmeyeceği için başka bir bölümde çalarız. E, her neyse e, ve sonra işte bu yavaş yavaş e, ama çok yavaş ya. Yani inanılmaz derecede yavaş. Bu e, geri e, şeyler iadeler başlıyor. Ee, farklı eyaletlerden farklı müzelerden e, işte şeyler e, bunları bazı müzelere de bağışlamışlar onlar toparlanıyor peyderpey yapılırken bu hafta e, bir, bir şey oluyor TVA'nın başına bir taş düşüyor herhalde e, ve tek bir tane nota ile 4871 atanın kendi e, hala e, mülkiyetle ellerinde olan e, gene farklı eyaletlerden toplanmış ve farklı müzelerden de müzelerde de bulunan 4871 bireyin e, iadesi içi iadesini tek bir nota altında topluyorlar ve biz bu işi artık bitiriyoruz diyorlar. Biz bunu artık daha fazla parçalara ayırmayacağız ve biz bu işi bitiriyoruz ve bu, biz bunları e, şeyleri yani yerli kabilelerle temas kuruyoruz. Artık bunları ne şekilde teslim alacaklarsa e, gelip bizden e, şey yapabilirler. Biz hani bunu bunları hazırlayacağız ve teslim edeceğiz kendilerine şeklinde. Şimdi ya bu gerçekten çok üzücü bir hikaye. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendi e, ölülerinizin kalıntılarını dahi alamadığınız alamadığı, 2023'te e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir e, o, o toprağın e, belki de en eski sahipleri olan insan grubusunuz. E, fakat e, federal bir ajans sizin, e, sizin ya bizim mesela şeyde bile tü, tü, mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız eğer, eğer siz herhangi bir mezara başka birisini defne edeceksiniz, önceden bir defin işlemi yapılmış oldu, orada, orada bile bir, bir, bir ritüel vardır, değil mi? Hani o mezar açılır, o kemikler organize edilir, ötekisine yer açılır vesaire. Burada böyle bir şey yok yani bu insanlar bir barajlar serisi esnasında yapılacak kazılarda yani sağ olsunlar bir er, birkaç arkeolog çalıştırmışlar, toplanmışlar ve bir depoda tutuluyorlar. Ve burada biz gerçekten ritüelleri az önce anlattığımız o İlkokula giderken saçını uzatmak isteyen küçük gibi ritüellerine, geleneklerine ve kültürlerine bağlı topluluklardan bahsediyoruz. Ve kendi ataları bir depoda tutuluyor. 2023 yılına gelmişiz ve lütfen bir elektrik yani bir eyalete elektrik vermek üzere kurulmuş bir ajans lütfen bunları iade ediyor. Bu gerçekten hani yani sevinemiyorsunuz çünkü hani kaybettiğimiz eşeğimizi bulmanız gibi bir durum söz konusu. Bu arada bu bir tek örnek değil. Ya tesadüfen iki haber peş peşe geldi ve o yüzden ben aslında bunu biraz vakit ayırmak istedim. Biz malum Dikilen Kaya'da da benim kitapta çok fazla detayına girme şansı olmadığım konuları daha fazla açma şansı elde ediyoruz bu programda. Ee, i̇kinci haber de Dartmouth Koleji'nden geliyor. Onlar da diyorlar ki ya biz e, burada bizim işte bir kemik çalışma grubumuz var diyorlar işte yani e, belirli disiplinler e, insan kemikleri çalışmak istedikleri zaman bir koleksiyonumuz var. Buradan geliyorlar ve o kemikler üzerinde işte çalışma şey, anatomi mi çalışıyorsun, antropoloji mi çalışıyorsun, ne çalışıyorsan çalış. Bunlar genelde antropoloji departmanının altında tutuluyorlarmış. Burada işte şey bir um, Hood Museum of Art diye bir müzeleri var. Ondan sonra ve burada buradaki arşivde tutuluyor bu kemikler. Ondan sonra diyorlar ki ya diyorlar biz e, burada ki e, kemikle biz bilmiyorduk açıkçası yani bunlar biz 250 yıllık bir koleksiyz e, ve 250 yıl öncesinden e, buraya gelen kemiklerin bir kısmının e, yerli Amerikalı e, bireylere ait olduğunu biz bilmiyorduk çünkü genelde bize kemikler özellikle modern dünyada olması gerektiği gibi e, vücudunu öldükten sonra bilime Bağışlayan insanların kemikleridir. Yani bu bir bile isteye bağışlamış süreci sonrası aldığımız kemikler üzerinden biz bu çalışmaları yürütüyoruz, eğitimi yürütüyoruz. Fakat tespit ettik ki burada boşluklar var. Arşive girdiğimiz zaman biz bunu fark ettik ve şu anda biz e, bu kabilelerin kimler olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz ve en kısa zaman ve bu artık bu kemikler üzerinde hiçbir şekilde e, akademik çalışmalar yapılmıyor ve biz bunları en kısa zamanda kabilelere teslim edeceğiz yani e, nereden tutsunuz elinize kalıyor bu e, yerli e, kabileler insanlar ve e, Amerika Birleşik Devletleri ve onun federal yapısı ve mu muhtemel e, ajansları ve iş iş şekli ama e, yani iş kemikleri kadar bağlanıyor o yüzden ben bugün biraz bu e, kemik mevzusunu e, burada anlatmak istedim çünkü e, gerçekten e, hani ölümüze dahi saygı yok, saygınız yok deseler bu kabileler e, yerden göğe kadar akıllar. Geçenlerde de Türkiye'den Vandan bir haber okumuştuk, kemikler bulunmuştu bir şey yapılırken oraya bir yapılaşma ne olduğunu unuttum şimdi, okul da olabilir. Ama kemikler çok sayıda, iki kafatası ve çok sayıda kemik çıkınca ve oranında eski bir Ermeni mezarlığı olduğuna dair de bir bilgi vardı. Hı hı. Onun üzerine barolar, Van Barosunun müdahalesi üzerine durdurulmuş kazı inşaat yani neyse. Fakat ondan sonra da beton dökülmüş üzerine. Yani yani ya facya evet, ya yani evet, mesela biz bunu şeyde New York'taki Heart Adası'nı da biliyorsunuz geçen bölümde konuşmuştuk. Orada da bir kimsesizler mezarlığı var mesela. Ee, yani işte bu e, hani hayattasınız dert, öldükten sonra dert e, şeklinde bu devam ediyor. Şimdi ben bir şey daha e, bir haber daha var onu da anlatayım ya yani atlamayalım. Bu bence önemli bir haber. E, çünkü e, bazı şeyleri hani biz böyle işte e, iklim mücadelesinin içerisinde olan ya da işte e, doğayla ilgili işte, ekosistemlerle ilgili çalışan insanlar ve bu işi mecburen belirli bir oranda da aktivizm boyutuna taşımak zorunda kal Çünkü bir, bir bir türlü biliyorsunuz e, gö şeyimiz, başımız arşa eremiyor. <gülüyor> Sürekli bir yerlerden bir yönetmelikler, bir kanunlar çıkıyor. Sizin akademik çalışmanız dahi baltalayabiliyor bunlar. Venana Ladük'ü hepimiz tanıyoruz. Siz de çok seversiniz Ömer Bey. E, kendisi biliyorsunuz Honor of the diyor uh, uh, kendi kurduğu organizasyondan. E, istifa etti e, ve onun e, kurucu başkanı olan görevinden de feragat etti. Onun yerine e, yeni birisi var artık. Bunun nedeni de 750 bin dolarlık e, mahkemede karara bağlanan e, bir cinsel taciz vakası aslında e, bir dava bu. E, oradaki çalışanlardan bir tanesi ve burada Vina e, da kendi hatasını şey yapıyor, kabul ediyor. Ee, yani e, zamanında keşke yapsaydı diyorsunuz e, ama ve iş bu kadar büyümeseydi diyorsunuz. Kendisi de bunları söylüyor zaten e, Honor the Earth'den ayrılırken. Ee, burada, yani Yüzüne Saygı e, adlı kuruluş yani. Kuruluş bahsediyor. aynen. Bizim bildiğimiz işte Line 3'ün en büyük e, şeylerini yani protestoların en büyüklerini e, ve sürekli e, süre gelmesini e, destekleyen bir kurum. E, burada e, şu anda işte çok ciddi yani bir e, sıfır tolerans bir e, cinsel e, taciz karşı sıfır tolerans e, şeyi uygulaması bir süredir 2015'ten beri zaten organizasyonda var fakat bu vaka 2014'te oluyor. Bir sene sonra da zaten cinsel tacize sıfır tolerans diye deme gereğini duyuyor Honor diyor ve ve bunu gerçekten yapıyorlar. Yani ondan sonrasında hiçbir şikayet yok. Fakat e, 2014'te e, organizasyonun içerisinde çalışan e, lardan Birisi e, Molly Campbell e, isimli o da, stajyer olarak işe başlayan daha sonra e, organizasyonda çalışmaya başlayan e, genç bir kadını e, taciz ediyor e, ve burada e, Campbell bu taciz yani sözlü taciz var işin içerisinde falan e, ilk önce işte bunları e, Campbell rahatsız oluyor ve bunları e, raporluyor. Hatta Vinona'ya da söylüyor yani diyor bakın fakat oradaki işte biraz talihsiz bir geri dönüşü var Vinona'nın kendisi de bunu kabul ediyor. Ya e, tamam e, onun biraz işte şey hani sosyal disfonksiyonu e, vardır yani pek öyle sosyal ilişkileri şey değildir. E, der, e, yani onu idare et demeye getiriyor. E, fakat bu toplum içerisindeki işte sözlü tacizler, aşağılamalar vesaire artık Campbell için dayanılmaz hale geliyor. Ve e, 2015'te her ne kadar e, bu işte e, sıfır tolerans kararını alsa da organizasyon Campbell davayı açmış oluyor. Burada yani şey şu şimdi biraz çuvaldızı kendimize batıralım demek iste, istememin sebebi şu bu bizde de aslında yani bu tarz aktivizm örgütlerinde de hani siz iyi şeyler için uğraşıyorsunuz böyle şeyler olmaz diye bir dünyada yaşamıyoruz hayır bunlar oluyor çünkü ee, biz mücadelenin içerisinde o kadar fazla stres altında ve o kadar fazla e, şeyle boğuşurken açıkçası bazen bunlar kör noktamıza düşüyor ve e, hani e, korkunç bir şey bunu söylemek belki ama hani Basiret bağlanması ya da ötelemek hani şu an ya yani o kadar fazla stres altındakindir ama bunu ötelememek lazım. Basiretin bağlanmaması lazım. Bunlara karşı her zaman için bizim e, duyarlılığımızın en üst seviyede olması lazım. Radarımızın açık olması lazım ve bu tarz şeylere gerçekten izin vermememiz lazım. E, çok e, kısa süreliyen yani bir sene kısa bir süre değil tabii taciz gören bir insan için bir saat bile fazla bir zaman. E, ama e, bir sene boyunca bu iş bir neticeye bağlanmadığı için ve Campbell bu davayı açtığı için şu anda Honor diyor. York e, 750 bin dolar e, tazminat ödemek zorunda Campbell'a. Ve e, bu işte Winona'ya e, kendi kurucusu olduğu e, örgütten e, ayrılma, ayrılmasına gerektirdi. A, gereken de buydu e, o, onun zamanında. Onun yönetiminde gerçekleşen bir şey olduğu için ve kendisi de buna Campbell'dan müsamaha göstermesini istediği için yani talihsizce. Ya o çok iyi çalışan birisi hani tamam e, haklısın belki biraz hani dandun birisi olabilir ama çok iyi çalışıyor falan demesi. onlar gerçekten çok talihsiz şeyler. E, dolayısıyla e, iyi iş yapmamız, e, çalıştığımız insanlara saygısız davranmamız ya da işi tacize, tacizin bir boyutu var biliyorsunuz. E, tacize kadar sürdürmemiz, e, kibre e, kat, kapılmamız e, ve birilerine e, itip kalkmaya çalışmamız. Bunların hiçbirisi kabul edebilir şeyler değil. Ne iş yapıyoruz? Bunu söylemek telefon? de son şey olarak koyduğun çok iyi oldu çünkü öz yüzleşmeye yönelik taraflarının da muhakkak konuşulması gerektiğine ben de katılıyorum herhalde özdeşte aynı fikirdedir. Evet bitirdik de süreyi çok önemli bir haber diyeyim geçmiş meide verdiğin yani bütün dediklerine de katılmamak mümkün değil tabii bir Evet efendim. Ben teşekkür ediyorum hepinize iyi yayınlar diliyorum. 2 hafta ederiz. sonra ben yokum ama bir sonraki diklankaya da görüşmek üzere efendim mayıs ayında. Görüşmek üzere. Güsmek <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hayırlı.